Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da yol geçen programında bu hafta sizlerle tek başıma birlikteyim. E, fakat bir de misafirim var. Rahmi, sevgili Rahmi ödüle buradan kolay gelsin diyorum. Kendisi çok fazla düşündüğü gibi çok fazla da taşınmakla meşgul. Çünkü şu anda bir ev yenilemesi söz konusu. Tırnak içinde evleniyor diyebiliriz. Tekrar evlendiği için Rahmi'ye ve sevgili eşi Hürriyet'e sevgilerimizi iletiyoruz. Bu haftaki konuğumuz hem Ankara'dan geliyor hem İstanbul'dan. <gülüyor> Dolayısıyla Galeri Ankara'nın Deniz Artun İdaresindeki Galeri Ankara'nın şu an izlediği veya izlettiği yeni sergisi Kapsül Manzarayla Eda Gecikmez Ankara'ya bir turneye çıktı diyebiliriz. Vallahi ben Eda'nın işlerini ya da bu sergisindeki halet-i ruhiyeyi e, ...turneye çıkmış bir rock müzisyen... ...hatta post-punk müzisyenin... E, ...Ankara'da verdiği... ...gümbürgümbür gümbür bir konsere benzettim... <gülüyor> e, ...Eda hoş geldin... Merhaba Evrim... E, ...Ankara ile bu serginin... ...doğrudan bir bağı var mı? Bir kere onu soralım... Hmm. Ee, ...öncelikle teşekkür ediyorum... ...bu davetin ya, için... Ederim. ...böylece açık radyoda... ...konuk olma şansına yarıştım... Ve tüm dinleyenlere de selam. Ee, bu sergiyi aslında sadece Ankara üzerinde düşünerek hazırlamadım. Aslında genel olarak um, bir tür en, en temel e, düşüncem yer değiştirmekti. Ve Ankara'da sergi açmak da benim için bir yer değiştirmekti. Ondan önce de bu sergiye sebep olan... E, Süreç de yer değiştirmeler üzerinden ilerledi. Çok da seyahat eden, çeşitli Hı -hı. etkinliklere misafir edilen bir e, üreticisin. Hı -hı. Evet. Yani bu süre içerisinde e, Ankara'yı da ziyaret ettim. Hani Mardin'i de ziyaret etmiştim mesela düşünürsek. Ondan sonra en son İsveç'e gitmiştim. On, en önce önümüzdeki e, geçmiş yıl, geçtiğimiz yıl... Hı -hı. Beyrut'taydım Tüm bunların toplamında bu yer değiştirmeler üzerinden birazcık şekillenmiş bir sergi oldu Kalıcılık ve geçiciliğin bir tür psikolojik muhabirliği mi diyeceğiz buna? Psikolojik olduğu kesin Çünkü birazcık hissiyata odaklanmak istedim Yani şimdiye kadar yaptıklarımı düşündüğümde Hep böyle bir iktidarın ürettiği iktidar diyorum ben ona İktidarın ürettiği dili e, parçalamak üzerinden gelişmişti. Yani bir tür var olan bir dili parçalıyordum. Ama bu sefer bütün bu yer değiştirmeler sonrasında birazcık hem kendi hisset hissettiklerime kendime hem de bu iktidardan nasiplenenlere hani bakmak istedim kendimde içinde olduğum. Ve bu yüzden de birazcık hani bakışımı e, açımı yönümü değiştirip acaba hani Karşı taraftan nasıl e, dile gelebilir bir takım e, imajlar, görseller, resimler diye kafa yormaya başladım. Bu sergi o yüzden benim için bir başlangıç sayılabilir. Yani senin için kendi işlerinin e, dönüşümü, değişimine baktığımızda bir eşik sergisi mi bu? Yeni bir e, ...kabuk değiştirme hali mi? Hatta tam, kabuk, tam kabuklarda evet. bil hasta mevcut... ...tam mi? olarak öyle... ...yani bu sergi benim için bir... E, ...kapı aralamaktı... ...bu yani hem benim... ...yaşadığım bu kırılmalar... ...en büyük kırılmayı Beyrut'tayken yaşadım... ...bu kırılmalar sonrasında... ...artık bir şekilde... ...hani bir değişikliğe zaten... ...bir evrilmeye gidecekti... E, ...bu sergi bunun bir şeyi oldu... Başlangıcı direkt benim özelimde başlangıcı oldu Aslında ben bu değişimi birkaç geçmişte yaptığım bu sene grup sergilerinde göstermeye çalıştım Deneyimlemeye çalıştım Onlardan yuvarlanarak bu sergiye düştük diyebiliriz İktidar diyorsun peki bu iktidarın bir cinsiyeti var mı Eda? Yani tabii yani Belki de bir cinsiyeti yok ama tabii ki genel olarak düşündüğümde maalesef ki e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki tabii ki eril bir cinsiyetten bahsediyoruz. Etrafımızdaki e, domine ses baktığında genelde o eril ses ve on, çoğunlukla ondan bahsediyoruz. Sürekli dikte eden bir şeyleri. Kendi resimlerinin sana karşı bir iktidar ...savaşı başlattığını hiç hissettin mi? Ben o tuzağa hiç düşmeyi, yani düşmemeye çalıştım. O bir tuzak bence özellikle de genç sanatçılar için. Çünkü e, benim hep içimde olan ta okul yıllarında öğrenciyken bile... ...bir yaptığım iş diğerini tutmazdı ve hocalardan çok azar işitirdim bu yüzden. Onlar hep çünkü e, sürekli aynı şeyleri birazcık hani üzerinde durmam ve aynı şeyleri birazcık hani tekrar etmem düşüncesindeydiler ama benim heyecanım ona yetişmiyordu yani o sabr edemiyordum açıkçası o yüzden de hani ya işte bir şey tuttu veya a bir tane bir iş yaptım ilgilenildi ve bunun üzerinden bunun varyasyonlarını yapayım diye hiçbir zaman düşünmedim zaten işim ve ...hayatım ve çalıştığım konular da... ...bunu gerektirmedi. Peki... ...teknik ve o tekniği... ...yenileme, zorlama... ...aynı şekilde sana karşı bir... ...koşullanma... ...türü müydü? Yani... ...hadi bu malzemeye doydum... ...yeni bir malzemeyle hemhal olayım... ...gibi bir merakın... ...oldu mu, oluyor mu? Bu tür yaramazlıklar yapıyor musun? Ya Eskiden bunu çok yapıyordum... Ee... İşte öğrenciyken Mimar Sinan resim mezunuyum Yani tahmin edersiniz ki Akademi birazcık kapalıdır ve bana, Şunu hiç unutmam söylediklerini Resim yapıyorsan resim bölümündeysen Sadece resim yapacaksın Bana bu, bu söylenmiştir Ve böyle tam işte öğrencilik sırasında İspanya'ya Gittiğimde Erasmus'da bir yıl orada kalmıştım Ve çok farklı bir eğitim sistemi Vardı bölümler Yoktu sadece sen ee, dersleri alıyordun herhangi bir bölümden Heykel, gravür, her şey olabilir Performans, video ee, Sonrasında okuldan Proje hani mezun Niyet projesi her, Hangi alandaysa o alandan mezun olmuş Oluyordun Ben birazcık bundan da nasiplendiğim için Hani çok fazla Başka şeylere de daldım Videoda yaptım, performans da yaptım Hala daha yaparım Hiç öyle bir kısıtlamam yok ama temelindeki düşünce benim için önemli. E, resimlerimi de e, nasıl diyeyim e, resimlerde de konu edindiğim şeyi herhangi başka bir medyumda da konu edinebilirim. Zaten e, hani öyle bir kendimi kısıtlama gibi öyle bir durumum yok. Öyle bir şeyi hiçbir zaman düşünmedim ama e, doymak değil bu. Yani ben resme doydum, şimdi biraz da performans yapayım, ha, performansa doydum, şimdi biraz da şunu yapayım diye, öyle bir, öyle bir şey değil bu kesinlikle. Bir arayış diyebilirim. E, projelerine baktığımız zaman, e, özellikle sanat tarihine sadakatin, e, ben çok fazla e, hissiyatını taşıyorum. Örneğin, e, Man Ray örneğin, e, Dalí, örneğin, e, Ernst gerçek üstücülüğe, art brüye, hatta bazen e, çok güzel göz kırpıyorsun. E, güzel bir sadakat ama bunun tekrarına düşmeden bunu nasıl şahsileştirebilirim? Bu anlatım dilinin bugünkü varlığını nasıl e, şekillendirebilir veya dönüştürebilirim gibi bir merakın oluyor, bir pratiğin oluyor ve bunu üçüncü boyuta nasıl taşırım? Bunu müzakereye nasıl açarım gibi bir mesele karşımıza geliyor. Dolayısıyla bu son sergine baktığımızda da e, hem kendi kendiyle konuşan hem de birbiriyle konuşan e, işlere rastlıyoruz. Aynı anda hem bu kadar kapalı olmak hem de bu kadar gizli e, olup da e, bir şeyler söylemeye çalışmak başlı başına bir gerilim olsa gerek. Hele ki bugün dünyaya baktığımızda anormalin normal haline geldiği bir dünyadan söz ediyoruz. Anormali artık sıradanlaştırdık. Sürekli birbirimizin e, Hani amiane tabiriyle affedersiniz ki birbirimizin neredeyse sosyal pornografisiyle meşgulüz. Hakikati sürekli tüketiyoruz. Tükettikçe daha fazla hakikate bağımlı hale geliyoruz. Fakat bağımlı hale geldiğimiz bu hakikatin de aynı şekilde bir kurgu olduğunu, ne yazık ki bir efsane olduğunu, kendi hanedanlığımızın bir pratiği olduğunu, egosantrik hanedanlığımızın bir pratiği olduğunu da sürekli unutuyoruz. Bu laf kalabalığından sonra şuna gelmek istiyorum. Senin eserlerindeki e, psikoanalitik pozisyonu gerçekten ciddiye alıyor musun? E, böyle bir derdin var mı? Bu bir terapik mefhum mu? Kesinlikle. Yani şöyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki birçok e, psikoloji, e, psikanaliz üzerine okumalar yaptım. Aklım yettiğince anlamaya çalışıyorum ve hala daha çok heyecanlanıyorum. Ee, bu, bunun yanı sıra aynı zamanda ben e, kendimi çok didikleyen bir insanım ve kendi hissiyatımı bu bir özellikten değil. Herkesin bir şekilde birbirine bağlantısı olduğunu düşündüğüm için hani bireyin hani genele genelden bir şeyi saklı içinde saklı olduğu için ona önem veriyorum ve e, Birazcık da bu işlerde zaten o yüzden bir değişim oluştu. Çünkü işte bu iktidardan bahsediyoruz onların, Onun üretiminden bahsediyoruz Senin dediğin o tekrara düşme Yani baktığında iktidarın ürettiği şey de hep bir tekrar Hep aynı şeyler aslında ee, Ve ama mesela bu dili değiştirmek istediğin zaman Ki ben onu yapmaya çalıştım O dili değiştirmeye çalıştığımda Kendime dönmem gerektiğini ve kendi his, hissiyatımı Yani Mesela em, en büyük didindiğim şey endişe, o enzayeti. Bu, mesela bu nasıl e, resme aktarılır? Anlatabiliyor muyum? Bunu ben nasıl resme aktarabilirim? Ve ben e, bu, ya bu tarz şeyler, böyle veya bir, düşünceler... Veya bir resim ile e, insanı uyuşturmak zorunda mıdır? E, bir resim sadist olabilir mi? Mazohist olabilir mi? Veya e, ille e, bir... E diyelim ki e, hani tütsü gibi uyuşturabilir mi veya uyuşturmalı mı yani resmin işlevsel olmasına bu kadar takmalı mıyız belki de bununla da meşgulsün ay, ay, Ya evet o, bu bir tartışma konusu ama kendi açıma yine kendime dönecek olursam e, benim ilk kişisel sergim 2013 aralığında hmm, olmuştu hı, Amerikan evet. Hastanesi'nde Evet İronik, öncesinde ironik. <gülüyor> öncesinde evet. tam da 17 Aralık'ta olmuştu Bu işte şey Operasyon doğru, Operation doğru. Room'da operasyonun olduğu Türkiye çapında operasyonun olduğu gündü Yani tam onun öncesinde mesela geziyi yaşamıştım Ve hani müthiş dağılmıştım O dağılmanın üzerine Ben o sergiyi hazırlamıştım Ve herkese de bunu söylerim Her yerde de söylemiştim zaten bu sergi beni kurtardı, elimden tuttu. Yani bir nevi o terapi dediğin şeyi kendi kendime kapanıp o resimleri yaparken ben bunu zaten yaşadım. Benim için birazcık o meditatif yönü vardır resim. Bu sergi içinde, bu Ankara'da yaptığımız e, kapsül manzara da böyle bir şey oldu. Yani çok yoğun bir dönemin ardından e, hem işime hem de hayatıma saygım üzerinden ...bu sergiyi yapmam gerekiyordu... ...yani e, bir tür... ...hayatta kalma diyebilirim... ...hani... Evet. Ön, bir ...ön ve arka meselesi var... ...sergide çok dikkatimi çeken... E, ...ve de aynı zamanda... ...şeffaflık ve... E, ...kapalılık meselesi var... ...bizi aynı anda hem bir bulmacayı... E, ...çözmenin... E, zevkiyle baş başa bırakıyorsun. Ama bir yandan da bu bulmacayı bitirmeyin. Çünkü bitirirseniz elimizde başka bir şey yok dercesini. <gülüyor> Garip bir terk etme hali içinde bırakıyorsun. Yani hiçbir iş bütün değil ama hiçbir iş yarım da değil. <gülüyor> Çok ilginç bir aradalık yaşatıyorsun. Bir gerilim yaşatıyorsun. Şimdi özellikle sergiye baktığımızda eserlerdeki fon ve e, konu konu e, kopukluğu aynı suret üstünde çok ciddi bir şekilde fark ediliyor. Fon, fonluğunu biliyor. E, konu da konuluğunu biliyor. Aynı anda işlere baktığımızda normalde ilk bakışta tek bir proje ya da tek bir kompozisyon gördüğümüzü gö e, zannediyoruz. Fakat bir süre sonra fon kendi kendini telaffuz etmeye başlıyor. Ama aynı zamanda da konu artık form diyelim obje diyelim figür diyelim veya işte fenomen diyelim ürettiklerin, onlar da kendi e, varoluşlarını tatmaya başlıyorlar e, eser içinde ve bir de bunun üstüne çerçeveleri de ayıklamış durumdasın sergide çerçevelerinden de kurtulmuş e, yani yine laf kalabalığı ettim ama varoluş çok ciddi bir mesele senin için bir laboratuvar değil mi? hı <gülüyor> hı öyle bakabilir miyiz? Hı hı hı. Bu yani resmin de kendi varoluş problemi var. Kesinlikle. Yani ım, resmi resmin konusunun dışında resmin kendisinin ve bulunduğu mekanın üzerine de ben çok kafa yoruyorum. Yani resim sadece bir ıı, üzerine hani bir şeyler yapılmış bir araç bir obje değil benim için aynı zamanda kendi, sergileniş tarzıyla kendi bilinçaltı var kesinlikle resmi, değil mi? kendi taşıdığı materyal olarak kendi taşıdığı Hı. bir geçmişi tarihi var. Benim birazcık şartlar öyle gelişti. Yani benim atölyem küçük bir atölye ve hani bu sefer mesela bu sergide ebatlar küçüldü ve yerim yok. Yani bunlar çok benim için normal. Ha, şöyle de düşünülebilir tabii ki. Yerim olmadığı için ben bir kumaşlarda hani kanvasın şaseleri çıkarıp... ...kumaşlarda resmettim. Şey olabilirdi. Sonradan tekrar kanvasa gerilebilirdi ki bunu çoğu insan yapıyor. Ama benim için onun o yalınlığı hani birazcık da gerginliğini almak istedim. Hani e, Üstüne rahat bir şeyler giymiş. Giymiş gibi. İşte <gülüyor> şey mekanda da öyle gözüküyor. Yani evet, hani evet. mekanına da o rahatlığı Aynen. veriyor ve... E, Uçuşuyor işler. Evet evet makamda. yani. Burada Deniz'e de selam söyleyelim. Çünkü Deniz... E, Artun'un gerçekten yerleştirme e, fikri... ...ve son derece eserlere... Yani de, bağımsızlık hayranım bu konuda. Beslemiş. Ve kendimi evet. onun ellerine... ...bıraktım, teslim ettim. Ve şu an kahkahalarını duyuyorum Ankara'dan Deniz. E, haklısın. Yani keyif alarak gülebilirsin. <gülüyor> ve şey... cıvıklık gülmeden... Evet. ...yani... Mekanda, mekanla resim ilişkisi benim için önemli ve düşünülmesi gereken şey. Aynı Mesela mikserde hayvanların tarafı sergisi yaptığımızda da çok yine rahat durmadım diyeyim. Yine zorladım bazı şeyleri. Bu zorlamaya da değer olduğunu düşünüyorum. Çünkü resmin içerdiği konuyla resmin konumlanışı, mekanda yerleşir, yerleşmesi de ...birbiriyle konuşan, birbiriyle örtüşen şeyler... ...sadece duvara asmak değil hikaye, bence. Hı hı. İstersen e, burada Feryal'e de teknik basada teşekkür ederek... ...bir akustik mola verelim. Hı hı. E, Queen e, topluluğundan şu aralar... ...Bohemian Rhapsody isimli e, biyografik... ...Freddie Mercury filmiyle gündemde olan Queen topluluğundan dinleyeceğiz... Beni Durdurma, Don't Stop Me Now. Galiba bunu resimler istedi. Evet, bu Ankara'dan istek geldi. <gülüyor> I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star, leaping through the sky like a tiger. 94.9 Açık Radyo'da Yol Geçen Programı'nda sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Vesam Eda Gecikmez kendisi Ankara Galeri'nin evde Aralık'a kadar, 9 Aralık zannedersem kadar sürecek kişisel sergisi Kapsül Manzara vesilesiyle misafirimiz oluyor. E, Eda ile resimlerin e, varoluş problemleri üzerine konuşmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu aşamada aslında sormamız gereken çok önemli bir soru daha var kendisine. Sanatın şu an Türkiye'deki varoluş problemi ya da çözümü e, kendisi kendisinden dışarı çıkınca ya da yapıtlarından dışarı çıkınca Türkiye'de sanatın, çağdaş sanatın ne kadar kendini ifade edebildiğini ya da işlevsel olabildiğini e, telaffuz edebilir veya sorabilir. E, bu gözlemlerini çok merak ediyorum Eda. Hmm. Güzel soru Evrim. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> zor bir soru. Niye zor? Burada da bir bağımlılık, bağımsızlık ilişkisi var değil mi? Muhakkak var. Ya Bu konuda söylenecek bir, yan, bir yandan çok şey var. Bir yandan da işte Türkiye gerçekliği. O yüzden de pek bir şey yok gibi. Hani ne ki gibi de bir durum var. Ama şöyle bir şey... E ...ben buna genç sanatçı olarak hani... ...cevap vermeye çalışacağım. Ve çevremdeki diğer genç sanatçı arkadaşlarım da... ...düşünerek cevap vermeye çalışacağım. Hmm, hepimizin... ...hani herkesin olduğu gibi... ...öncesinde seninle de konuşuyorduk... ...bir hayatta kalma... E, ...durumu var yani... ...bunun manevi yanı da var... ...maddi yanı da var... ...ve maddi yanı çoğu kez... ...çok hırpalayıcı olabiliyor... Hı hı. ...ve bu çalışmanın, çalışmaların motivasyonunu da etkiliyor. Bir bu yanı var, bir de sonuçta bakıyoruz ki... E, ...hani en bir, bir genç sanatçıyı en motive edecek şeylerden biri nedir? Mesela müzeleridir değil mi? Hani sonuç itibariyle o ortamı e, fişekleyen bir takım... E, Kurumlardır hani ve bu kurumların ne kadar sağlam ve e, oturaklı oluşu sana o gücü de verir o hani motivasyonu sağlar. Yani yıllardır kapalı olan resim meyken müzesini düşündüğümde veya Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasını düşündüğümde ne bileyim sürekli yer değiştiren e, mekan değiştiren kurumlar. İstanbul'da modern keza... ...hani sürekli hala daha bir yerine... oturmamıştık. bir... ...hani... E, ...bir böyle bir... ...havada hala daha her şey... ...bir, bir kurulamıyor sürekli o inşa hali... ...hani Türkiye'nin işte... ...gerçekliği hala daha devam ediyor... Bu, ...bu yüzden de şey gibi hissediyorum... ...hani ben de bir şey kurmak istiyorum... ...mesela bir düşünce kurmak istiyorum... ...bir fikir kurmak istiyorum ama sürekli bu... ...böyle bir sakat bir şey kalıyor... ...hani... E, Anlatabiliyor muyum? Hani e, bu sadece hani bizim özverimizle değil... Her, ...ya tabii ki bunu ben çoğu insanla yeni hatta tanıştım... ...ve onların özverilerini nasıl çalıştıklarını biliyorum. İşte o yüzden de bir, şey, bir yandan da bir şey diyemiyorum. Çünkü Türkiye çok zor bu. Bu tarz hani kurumların kendilerini artık bir yere hani konumlandırması... ...ve orada kök salması için bir türlü o kök salmayı hani... E, ...başaramıyoruz. Peki bu söz ettiğin... ...özgürlük, serbestlik ve... ...kalıcılık meselesi... E, ...kendisini... ...Türkiye'deki politik... ...atmosferden bağımsız... ...olarak mı gösteriyor? E, yani bunlar sence marjinal... ...karın ağrıları mı? Bohemlerin sadece mi başına geliyor yoksa... ...gerçekten Türkiye'de de yaşadığımız... ...yapısal problem bu mu? Burada bir örnek vermek istiyorum... Hı hı. Ee, sevgili Özgür Kaburoğlu'nun e, özür dilerim, Taburoğlu'nun Boşluk, Aşırılık ve Keyfilik kitabı bu aralar elimden düşmüyor. Doğu Batı yayınlarından çıkmıştı. Orada Ayşe Kadıoğlu'na referansla şunu söylüyor e, Özgür Taburoğlu. E, Kadıoğlu da benzer şekilde çok partili dönemde demokrasi arayışlarının özgürlük ve haklarla değil, serbestlik ve başıboşluk gibi kavramlarla anlaşması gerektiğini e, dile getiriyor. Bu dönem için birey Varlığıyla bağlantılı özgürlük kavramının yerine dışarıdan konulan denetimlerin gevşemesinin sonucu olarak çeşitli serbestlik alanlarından söz etmenin daha doğru olduğunu savunur. E, yolsuz yordamsız biçimler alan siyaset e, özgürlük odaklı değil de serbestlik odaklı olarak cereyan eder. Yani şunu demeye getireceğim. Ee, sanattaki bu gelişi güzelliğin aslında hem çok büyük e, travmaları oluyor üzerimizde Hem de çok enteresan üretim e, fırsatları hı -hı, tanıyor bu bize hı -hı. Dolayısıyla biz de sürekli nereye dahil olduğumuzu, ait olduğumuzu hı -hı. bilemez hale geliyoruz Tabii bu özgürleştiriyor da bir yandan Bir yandan da acısı da iyi oluyor yani Bunun da vermiş olduğu bir acı da var yani Ve Bu acımasız şeyde... E, Kültürel ekonomide, kültürel piyasada şeyi de görüyoruz. Hikayen gerçekse sen de gerçeksin. Yani bunu bir kere dayatıyor sistem. Hı hı. Her türlü yazarlığından müzisyenliğine, çağdaş sanatından söyleyeyim diğer tiyatrosuna baktığımızda herkes bir organiklik peşinde. Hı hı. Fakat bu organiklik de kendi içinde bir kompartmanlaşmaya yol açtı. Bir, bir normalleştirme üretti. ...o normalleştirmede bu organikliği elde edebilenlerle... ...edemeyenler arasında bir... <gülüyor> ...özür dilerim uçuruma sebebiyet veriyor. Bundan ben çok endişe ediyorum. Yani hı hı. bilginin, e, aktarımın e, gayri demokratik bir şekilde... ...sınıflar arasında e, yağmalanması mı diyeyim artık sana? Hı hı. E, adaletsiz dağıtımı beni çok rahatsız ediyor. Keza bugün e, baktığımızda mesela bugünkü BBC News şeye e, işte sahte haberler üstüne çok güzel bir dosya yayınladı insanların algılarıyla nasıl oynanıyor e, konusu üstüne çok güzel bir dosya yayınladı Amerika virüsü arasında çok ciddi bir enformasyon savaşı yaşanıyor dünyada da keza böyle buradan yine bu laf kalabalığıyla şuna geleceğim Sen sanatın e, kendini bu varoluş krizi içinde maddi manevi varoluş krizi içinde bu alanın basını ve eleştirisine nasıl bakıyorsun? Türkiye'de ve dünyada. Eleştiri Hı -hı. basını ve eleştirisine basını nasıl bakıyorsun? yani çünkü çok da seyahat eden birisin başta de dediğin gibi. Hı -hı. Ne işe yarıyor bu işin basını ve eleştirisi? Ya yani bunu merak ettim. Yani açıkçası eleştirisi özellikle çok can alıcı bir durum. Çünkü böyle hani bazen şey gibi hissediyor insan kendini. Ya ne yapsam oluyor. Hani ne, ne yapsan oluyor. Yani kim ne ortaya atarsa oluyor. Bu hiçbir zaman olmayacak ve tarihte hiç affetmeyecek zaten bunları. Bunları göreceğiz bence. İşin bence en can alıcı noktası hani mesela ben bir sergi yapıyorum. Daha önce de yaptığımda. Gerçekten bazen insanların yakasını tam tutup hani ya her şey çok iyi olamaz, bir yerde de bir şey olmuyor. Bunu bunu söyle. Yani birazcık sanki olmayan ve yani nasıl söyleyeyim ihtiyacı olan eksik kalan taraflarını sanki söylemek bir, bir hani onun ketumluğu var böyle. Sanki ne bileyim paylaşmak istemez gibi. Ya da ikincisi kötü olacağını düşün düşünür yani hani. Ben kendimi hani seni eleştirerek kötü bir konuma sokacağım gibi böyle garip bir ortam var ve genelde de baktığında zaten okuduğunda yazıları açıkçası özür dilerim herkese ama ben çok sıkılıyorum yazıları okurken. Çünkü bir nevi böyle bir tanıtım yazısı gibi oluyor bu yazılar. Gerçek anlamda eleştiri nedir bu seni bilgiye götüren ve... O araştırmanı daha da derinleştirecek, o arayışının yolunu daha da şekillendirecek, belki çeşitlendirecek, zenginleştirecek yollar açar. Bunun birazcık açıkçası yani bu birazcık burada çok dar ve o yüzden de çok da fazla böyle hani şey olmuyor. O zaman bilgiye bilgiye ulaşmak kolay olmuyor. Zen zenginleştirmek o bilgiyi, sende var olanı zenginleştirmek kolay olmuyor. Sürekli o yüzden de hani kişinin kendi inisiyatifine kalıyor. Kendi bireysel konuşmalarına, kişisel buluşmalarına kalıyor. Aynen dediğin gibi. Çünkü ona getirecektim ben de sözü, e, sö sanatçının verdiği söyleşiler bu noktada hayatiyet kazanıyor. Çünkü... ...eleştirmen işini yapamadığı için... ...sanatçıyla diyalog kurmak zorunda kalıyor. Doğru mu anladım? Zaten hani sanatçıyla diyalog kurmak... ...zorunda kalıyor evet. Sanatçının da zaten bu diyaloğa ihtiyacı var. Konuşmaya ihtiyacı var. Yani açıkçası ben... E, ...bunun farkına Beyrut'tayken... ...vardım. Oraya gittiğimde böyle ilk... ...ilk birkaç ay böyle... ...insanlara bakıp yahu ne çok şey... ...varmış konuşacak hani... Ne kadar çok konuşuyorsunuz diye ilk şaşkınlığımı orada öyle yaşamıştım. Hani ne var yani bu kadar konuşacak ne buluyorsunuz diye ve şeyi fark ettim. Kendimi ne kadar kapatmışım, ne kadar buna alışmışım konuşmamaya, paylaşmamaya. Bildiğin böyle hani işte o kabuklar gibi böyle kabuk bağlamışım. Ve hani o bir yıl boyunca ben bu kabuğu kırmak, mesela içinde bulunduğun, çalıştığın kurumu eleştirmek bunu kendileri talep ediyordu. ...ben bunu hayatımda ilk defa gördüm... ...masaya oturup evet şimdi... ...hani e, atıyorum bu workshop'u... ...hani e, iyi olan yanları... ...evet peki... ...hani eksik gördüğün yanları neler... ...beni eleştir diyordu direktör... ...bunu ben ilk defa yaşadım ve böyle hani... E, ...bu tabii ki başka bütün her şeye bakışını da değiştiriyor... ...yaptığın işe de bakışını da değiştiriyor... ...ve bu bir samimiyet kazandırıyor... ...hani bir samimiyetten dolayı... ...biz bu masada oturuyoruz... ...hani bu şey değil... Ee, o dış hani yüzeysel bir durum değil. O yüzeyselliği işte kırıyorsun ve daha derine gidiyorsun. Daha samimiyete doğru, samimiyetle ortaklaşan bir iş yapmaya doğru gidiyorsun. Ve bu benim için açıkçası çok değerli. Peki ifade özgürlüğü Sen, sence bugün sermaye gruplarının elinde bir meta sermaye kaynağı olarak mı ...tecrübe ediliyor, sömürülüyor. İfade özgürlüğü. Evet. Olmayan ifade özgürlüğü mü? Aynen. <gülüyor> yani var olmayan ifade özgürlüğü sömürülüyor. Hı -hı. Evet. Yani... Tabii ki canım işine yarar yani sonuçta. Bakıyorsun yapıtlara işte insan haklarından, demokrasiden, mağduriyetten... ...geçilmiyor bütün projeler neredeyse. Hı -hı. Ve bunlara da tam da bu meselelerin sebebi olan veya mesulü olan e, kurumlar... Hı -hı. E, ...gerek koleksiyonlarına katıyorlar... ...gerek müzelerine katıyorlar... ...gerek müzayedelerde satın alıyorlar... ...bu büyük bir kısır döngü ve ikiyüzlülük ne dersin... ...yani küresel olarak da bunu yaşıyoruz... ...bu Ulusal aynen... De yaşıyoruz. ...bu sadece buraya özel bir durum değil... ...dünyanın bence yani zaten... ...ortaklaşa en büyük... ...tartışabileceğimiz konulardan biri, o, biri bu yani... ...bu benim için de... ...şey gibi... ...kendi kuyruğunu ısıran yılan gibi dönüp dolanıyor böyle. Hani benim kafamda da çok dolanan bir şey bu. Hmm. Burada dini bir gönderme olacak ama... ...kimsenin, inanın yani yayındaki bütün herkese söylüyorum... ...ve tabii Eda seninle de paylaşıyorum... ...hiçbir manipülasyon yok. Sadece bir analoji olarak aklıma geldi. Bu bir tür zekat gibi. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ee, insanlar vicdanını aklamak için... E, Kendilerini az önce verdiğin Beyrut'taki workshop'taki dürüstlük meselesi gibi kendilerini en dürüst olanı satın almaya çalışıyorlar. Onu hmm. edinerek rahatlamaya çalışıyorlar. Ve ben bunda da bir tür ikiyüzlülük görüyorum. Sistem kendini artık bu şekilde satın alıyor. Hı hı. Ee, Kurmuş bu şekilde yaşatıyor. Da bu bizi şeyin dışına çıkarıyor. Ana akımın dışına çıkarıyor. Tıpkı şu an çatısı altında bulunduğumuz açık radyo gibi hı hı. yapıların varoluşunu e, belki de meşrulaştırıyor bu durum. Yani nedir? Kolektif, şeffaf, e, birden fazla hissedarı olan, birden fazla dinleyicisi ve tam tersine konuşun yani e, mikrofon başına geçebilecek bireyi olan, tek bir kişiyi dinlemediğimiz, Hı -hı. benim anladığım bu. Yani hani hür basını baştan beri telaffuz etmeye çalışıyorum da, kültür sanatta ve eleştirde hürlük nerede başlar ve biter. Hı -hı. Derdim bu, biraz da bu yüzden dertleşiyorum seninle. Hı -hı. Yok yok, haklısın, haklısın evet. Benim de böyle çok kolayca söyleyebileceğim e, bir söz yok. Yani şöyle düşünüyorum, mesela önceki senelerde mesela sırf bu düşünceyle birçok kolektifte yer aldım. Mesela inisiyatiflerde çalışmaya çalıştım diyeyim. Onların da kendi içinde bir takım... Durumları oluyor O da farklı bir tartışılacak Mesela mesela Hani o, o yönünü de Biliyorum ve birçok gönüllü olarak Birçok sergide de hani yer alıp Birçok çalışma da yaptım Sanırım birazcık Sırf bunlardan dolayı çünkü bu böyle Tek başına karar alıp da Tek başına hareket edebileceğim bir şey değil Bu gerçekten ya topluca Bir araya gelinip ki bunlar da Yapılmaya çalışıldı Sanatçı Birliği kurulmaya çalışıldı ...sanatçı hakları üzerinden... ...sansür çok yükseldiği zamanlar... ...hatırlarsınız... ...geçtiğimiz senelerde... ...ama ne oldu yani bunlar... ...birazcık da işte bu ülkenin... ...haleti... ...ruhiyesinden dolayı... ...bunlar böyle sönümlendi bir de... ...hani ben henüz sanırım... ...o kadar şey olduğumuzu düşünmüyorum... ...keza Türkiye'de hmm. de... ...manzara o kadar kötümser olmasa gerek... ...çünkü... Yo, Karayan buluyor yani, yani ko tabii, tabii. kovasından işte değil mi hayına e, torunundan değil mi bir sürü ya Biz şu an kendi, çuvaldızı kendimize batırmaktan bahsediyoruz evet. Ben hiçbir bu arada hiçbir yerle hiçbir ülkeyle kıyaslama yapmıyorum evet. Öyle bir kıyaslama peşinde de hiçbir zaman olmadım O bakımdan çok zengin ve çok kafa açıcı e, ortamlarımız, mekanlarımız, gruplarımız, hareketlerimiz keza, Bak TÜYAP'ta neler oluyor şimdi mesela orada bir araya gelenler, inisiyatifler. Hani öyle bakt, o yönden baktığında orada da bir hani kaynayan bir şey var ama işte bir yerde bir şey tamamına eremiyor. Bilmiyorum bu böyle midir? Belki de eriyor mudur? Yani çünkü daha önce de çok içinde olduğum için bir yerde sönümleniyor bir yerde yani bir yerde soluk kesiliyor ve orada kalınıyor ve bir bakıyorsun herkes dağılmış, kimsenin hani Şeyi, inancı da gücü de kalmamış peki mesela bir müzenin veya bir koleksiyonun içine seni alsalar veya tabi ki almış da olabilirler hali hazırda şu an hafızamda olmasa gerek özür dilerim ama bu seni o kurumun o müzenin o koleksiyonerin dünya görüşünün bir e, metası bir eşyası haline getirir mi yani getirmemesi gerekmez mi? mi? Değil mi? Yani zaten bunu söylemek bile avest değil Hı -hı. mi? Bunu Hı -hı. sormak bile neredeyse. Hı -hı. Yani ne alakası var? Ben birazcık o yüzden sanırım bunu soruyorum. Tartışmalı şimdi. tartışırım Aha. yani çok rahat duran biri değilimdir bu konularda. Bunu soruyorum çünkü bazen CV'lere bakıyorsun sanatçı CV'lerine belki de hiç kabul etmeyecekleri politikalara ve duruşlara sahip insanların veya kurumların bünyesinde olmaktan hiçbir şekilde gocunmuyorlar ve bunu CV'lerine ekleyi veriyorlar. Ama şöyle bir şey var Evrim. Ee, bu dediğim gibi son zamanlarda benim de düşündüğüm konular arasında. Yani Tek başına dediğim gibi tek başına bununla savaşamazsın bir. ikincisi senin yani bu, kendi, bu ülkede bir gidebileceğin bir devlet yardımı bir devlet desteği yok. Özel kurumlar hani yine sağ olsunlar onlara da bir şey demiyorum ama tabii ki. Hiçbiri yani neredeyse didiklediğinde arkasına baktığında hiçbiriyle politik anlamda uzlaşabileceğin bir yer bulamayabilirsin. Tam zıt noktada kalırsın yani. Peki ben hani şimdi sanatçının dilanması diyeyim ya yani. ne yapacağım? Hani bir yandan ayakta kalmak zorundayım. İşime, işime çok saygım var ve bu işin e, hak ettiği gitmesi gereken yerler var ve bunun bir yolu var. Diğer yandan bu yolu açan gideceği yerlerde evet seninle aynı politik görüşü veya aynı e, platformda belki buluşamıyorsun bazen tam zıttı yani hani dediğin gibi yaptığın eleştirdiğin iş şimdi sahibi mesela alıyor bunu hani bu oluyor şimdi ben ne yapacağım nasıl hani hani basında nasıl bunu yapabilirim yani. bunu yani hani yani basında da bunu görüyoruz en ...ateşli yazar... ...en çok e, itiraz ettiği... E, ...medya patronunun... ...gazetesinde yazmak zorunda kalıyor... ...hayatını kazanmak için. İşte ben... hani ...şimdi bununla bir uğraşmak ayrı bir... E, ...mesele. Senin bu hayat meselen olabilir. E, ben son zamanlarda... ...bunu hayat meselesinden çıkarıp... ...çünkü bu... E, ...nasıl diyeyim... ...geçmişte de çoğu kez yaşanmış bir şey. İş hani belki... Tam zıttı atıyorum işte düşündüğünde sanat tarihini. Sonuçta o resimlere sipariş edenler kimlerdi? Ve şimdi o resimler nerede? Ve şimdi o resim kimlere ulaşıyor? O yüzden birazcık ben hani belki bu da benim kendi kaçış noktamdır bilemiyorum. Bir yerde kendimi tutmaya çünkü çalışıyorum. Öbür türlü dağlarım çalışamam. Ve hani diyorum ki benim tartıştığım konu, mesele ettiğim konular Bunlar çok daha değerli ve bunlar üzerine araştırılacak tartışılacak ulaşılacak çok insan var Hani e, benim alanım değil artık ben birazcık kendime o yönde hani çok bariz olmadığı şekilde. Ben birazcık o yöne böyle hani tamam hani görüyorum, farkındayım ama bunu dillendirmek değil benim benim benim görevim değil şu an için. Benim yaptığım işler, çalışmalar da o platformu sağlamıyor. Öyle işler yapmıyorum ama ne yapıyorum? Ee, başka yerden sanatın olanaklarını kullanarak, yaratıcı dilini kullanarak bunların aslında e, bir takım ...hani ileride gelecekte bu arkeolojiyi kazacak olan... ...bunu bulmaya çalışacak olanlara bırakıyorum. O notları bırakıyorum. Zaten hani başka türlü... E, ...gerçekten yapabileceğim bir şey yok şu an. Hani büyük ihtimalle basında da bahsettiğin hani... E, ...durumlarda da aynı şey geçerli. Hani bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyoruz. ama hani belki bu ileride belki... ...bu kayıda dinlediğimizde bilmiyorum. Hı -hı. Vay be diyeceğiz hani. Hı -hı. Ne kadar... E, ne derler neyse Kalıcı veya evet. Doğru. <gülüyor> ne durumdalarmış Bunu zaman gösterecek haklısın ee, peki bu aşamada e, ben bir e, alıntı daha yapayım az önce ismini andığım sevgili Özgür Taburoğlu'nun boşluk aşırılık ve keyfilik kitabından konuştuğumuz konularla ilgili Türkiye'deki toplum yapısına dair bir e, alıntısı var e, kendisinin e, yine bir başka aydına gönderme yapıyor ee, şöyle konuşuluyor. Birsen Gökçe'nin referansıyla e, gergin Türk toplum yapısı, gergin, patlamaya hazır, saldırgan, sorumsuz ve kendine güveni olmayan, dolayısıyla paylaşma duygularından yoksun çıkarlarını ve bireysel özgürlüklerini düşünen bireylerle dolu bir toplum. Yine bu şekilde. Ee, şöyle devam ediyor toplumumuz bir başka e, aydına referans da e, bunu söylüyor Özgür Taburoğlu Doğu Batı yayınlarından çıkan boşluk aşırılık ve keyfilik kitabında toplumumuz her türlü kuralı hiçe sayan her fırsatta kabadayılığa özenen ve kaba kuvvete başvuran boş yere konuşmayı bilgiçlik taslamayı güfretmeyi ukalalık etmeyi seven torpil aramayı ve rüşvet vermeyi iftira etmeyi alışkanlık haline getirmiş saygı, sevgi ve hoşgörünün kaybolduğu, dürüstlüğün erdem olmaktan çıkıp, sahtekarlığın meziyet haline aldığı sağlıksız bir dönem içindedir. Bunlar kişilere özgü özellikler değildir. Yaşananlar toplumsal olgu haline gelmiştir. Ömer Madra'nın da sık sık dile getirdiği bir mevzu bu. Anomi yani her Hı -hı. şeyin havada asılı ve düzensiz oluşu, Hı -hı. normların yok oluşu, Hı -hı. yerine kişisel formların veya Mikro kaosların hı. yarattığı bir makro kaosun alması. Hı hı. Resimlerinle bu manzarayı yan yana koyduğunda ne diyebiliriz? Hmm. <gülüyor> İronik bir şekilde çok gerçekçiler o zaman <gülüyor> baktığında. Öyle. Hmm. Sakin resimler değiller hiçbir şekilde. Ama bir yandan baktığında da sakinler. O boşluk, o hı hı. duranlık ama bir yandan da her an hareket edecekmiş gibi... ...oluşları... ...birazcık bununla oynuyorum... ...tabii hani şey... ...hani bahsettin... ...dedin hani... ...şu şu şu sanatçılar sanat tarihinden... ...hani akrabalığı olan isimler saydın... ...ben o... ...yani mesela sanat tarihinde sanatçılara baktığında... ...yaşadığı dönemi de... ...o biyografilerini okumayı da çok severim... ...hani hangi şartlar altında bu işler üretilmiş... ...nasıl hani manevralarla... ...o... ...sembolizmi kurmuşlar... Hani şimdi aynı şekilde ben de hani hem onlardan öğrendiklerim diyeyim, gördüğüm, aldığım tüyolarla. Şu anki yaşadığım hani bu sosyopolitik camianın içerisinde, ortamının içerisinde toplumun. Hani kendi manevralarımı ne şekilde yapabilirim diye böyle bir hani çalışmalar o şekilde evrildi. Birazcık daha böyle doğadan hı hı. o bakımdan doğadan beslendim biraz daha dili olmayana işte nedir benim için yani objeler mesela onlar girmeye başladı yani Kendi içerisinde hikayesini saklı tutan hani sen veya bir başkası veya yıllar sonra herhangi biri deştiğinde onun altından onu çıkarabilecek e, imajlara yöneldim ve görme biçimlerimizi de e, kışkırtan bir sergileme var serginde. E, gerek kalıcılık, gerek açı, geçicilik açısından mesela manzara, beden, hafıza e, ve parçalar. Hı -hı. Bunlar çeşitli enstrümanlar sergide. Bizim Hı -hı. uğraştığımız ve alışmaya çalıştığımız, kullanmaya çalıştığımız Hı -hı. enstrümanlar. Mesela teknik olarak söylüyorum, dövme. Hı -hı. Yani dövme üzerinden bir Sembolün bir insan bedeni ve hafızasındaki geçişkenliği, onun mevcudiyet ömrü belki diyebiliriz. Hı hı. Bayağı dövme meselesine kafayı takmışsın. Evet. Bence ben de bunu çok önemsiyorum çünkü ciddi hayati bir karar. Bir insanın bir formu bedeninde bir ömür boyu saklamaya teşebbüs etmesi, bunu tercih etmesi. Artık çıplak bedeni yani, kalan tek elindeki o çıplak bedeni ve artık onu öylesine... Sabit bir şeyi işlemesi Hani şeyi sormuştum ilk o dövme serisine Başladığımda ayakların üzerindeki Manzara resmi Öyle bir dövme hani ayağın üzerine yapılmış Kim hani niye yapmak ister Diye düşündüm birazcık onun Yapma sebeplerini hani kafa yordum hani Neden bir insan Manzara gibi bir e, Mefhumu Üzerine kazıtır Ve kendimi buradan böyle hayaller kurmaya Hikayeler oluşturmaya başladım Birazcık da o yüzden şekillendi yani Artık hani varabileceğim Gidebileceğim ki O da ipotekte o da şey değil hı hı. E, Benim değil aslında İşte hani o dövmeyle Biraz o hani Baş kaldırı gibi bir yandan Bir yandan da kendi şeyini Arşivini kendi e, Belleğini kazıtması Artık onu yok edemezsin oradan gibi daha yani işte dediğim gibi bunlar çok benim için birer başlangıç. Daha çok daha bunun kurcalayacağım niyetim bu. Ee, yine Özgür Tabıroğlu'nun Doğu-Batı Yayınlarından çıkan Boşluk, Aşırılık ve Keyfilik kitabını bana hatırlatır. E, unsurlardan biri de sergindeki e, kabuklar. Baştan Hı. beri konuştuğumuz ve René Magritte'e de biraz selam söyleyen Hım, o kabuk kab kabuklar. E, Hani dışı seni, içi beni yakar derler Tam ya. Tam olarak öyle. Gerçekten. <gülüyor> Biraz olarak. bu kabukları konuşalım mı? Midye kabukları. Midye kabukları. Aslında midye epeydir benim düşündüğüm bir şeydi. Çok yani ilk Mardin bir davet edildiğimde dönenin kulakları çınlasın. Ben ona midye ile ilgili ve işte çünkü bütün midyeciler Mardinlidir İstanbul'da ve yıllar boyunca... ...ben onlarla o muhabbeti yaptığım için... ...Bianel'e de öyle bir aslında... ...hikaye, bir masal yazmayı... ...önermiştim, sonradan başka bir şey... ...başka bir işe e, çevirdim... ...çünkü... ...gücüm yetmedi daha, o işi yapmaya... ...bir video gibi bir şeydi... E, ...teknikte yetersiz kaldım... ...o yüzden askıya aldım... ...ama bu midi ...yani sürekli düşündüğüm, ettiğim... ...ve daha sonra tarla başına taşınınca da... ...yüzleştiğim bir şeydi... Hı -hı. Ee, çünkü tarla başında bütün İstanbul'a yayılan o Millya dolmaların mutfağı vardır ve her tarla başında oturan çok iyi bilir o e, kokuyu diyeyim Ben de hani burnumun ucundaydı yani midyeler bir anlamda da, da e, işte o kendi kabuğumu arayışı içerisindeydim ve öyle bir hissiyat kabuğuna çekilme bu dönem içerisinde tabii şeye de çok ...bir yandan kafa yordum ve toplamaya başladım. İşte doğa metaforlarıyla oluşturulmuş deyimler... ...bir takım onların işte kapsül olduğunu... ...geçmişten bugüne gelen kapsüller olduğunu... ...ve bize o bilgiyi taşıdığını düşünmüştüm... ...ve ona geri dönmek üzere işte kabuğuna çekilmek. Hani bir insan neden kabuğuna çekilmek ister? Neden kabuk? E tabii bu sırada hani... Gaston Başelard'ın Mekanipoetikası orada harika bir kabuk bölümü vardır zaten Henry Müşö'ye de var oradan geldim orada çok alıntı yapar bütün o şairlerden Henry, Henry Müşö'den de alıntılar vardı ben de merak edip bulabildiklerimi okumaya çalışırken işte Henry Müşö'ye Henry Müşö'den de o kapsül manzara ismini aldığım öyküsüne ulaştım nitekim bu sefer de ben laf yaptım ee, ...kabuk... ...birazcık da işte o bahsettim ya... ...açımı bakış açımı değiştirdim diye... ...benim önceki yaptığım işlerde... E, ...işte bu tokiler olsun... ...bu binalar, rezidansları... ...kimlik edinmiş bir takım portre serisi vardı... ...ondan önce de Kartal'daki... ...Zaha Hadid'in ödüllü... E, ...Master Plan... ...projesi üzerine bir deneme yapmıştım... ...hani... İşte karşı yakaya geçince bunların karşılığına ne konur diye düşündüğümde hani bir yatırım aracı olan e, konutun karşısına barınma ihtiyacı duyduğun hani yuva olarak gördüğün e, ben kabukla onu ilişkilendirdim kabuk ve beden parçalarıyla. İlginçtir. Kabuk formu bana... ...şimdi bakıyorum tekrar sergilenen fotoğraflara... E, ...açılışta çektiğimiz... Hı hı. ...kabuk formu bana aynı zamanda... ...bir şekilde psikolojik bir e, örtünme... ...aygıtı gibi de gelmeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Zoraki bir örtünme. E tabii zaten hani... E, ...kabuğuna çekilmenin... Hı hı. ...bir takım Baskı. sebepleri var yani. Hı hı. Hani durup dururken ben kabuğuma çekileceğim... Hani onu da diyen vardır ama illaki bir sebebi vardır. Ve bu sebepler de hani seni o örtünmeye itiyordur. E, ma, maalesef işte ezberim de çok iyi değil ama şeyin Nazım Hikmet'in e, memleketimden insan manzaralarında çok tatlı böyle bir dizesi vardır. Nazım Hikmet'e de tatlı diyen insan oldum ama hı hı. şimdi e, heyecandan e, şey m, orada mesela... Ah, keşke onu yanımda getirseydim hı. orada da bahseder bir e, hani o aydın der. E, hani günün kararmasından bahseder manzaraya bakar günün kararmasından bahseder ve birazcık sıkıntıdaysa der şu an çok e, mahvettim hı. o dizeleri ama hı hı. kabuğuna çekilir. Hı hı. ...o kabuğumla çekilme... ...bunlar... ...işte Bachelard'ın o kabuk... ...metaforunu, fenomenini... ...deşmesi... ...benim tarla başında oluşum... ...bir nevi kendi kabuğuma çekilmek istemem... ...ve nitekim... ...neredeyse 4-5 aydır... ...çok fazla dışarı çıkmayıp... ...hani çalışmam... ...bu kabukları hani... yaptırdı bana... Beraberinde metin üretiyor musun veya işlerine isim veriyor musun? İşlere isim veriyorum. Çok sancılı bir dönem benim için işlere isim vermek. Yani şeyler de çok parçalı benim. Ben çok yazarım aslında. Notlar tutarım ama o kadar parçalı onlar nasıl bir araya gelir? O yüzden gelemiyordu zaten böyle dağılıp uçup gidiyorlar. Ama niyetim var. Hı hı. Ee, mesela o kabuk serisinde kabuksuz diye isim verdim çünkü her biri tek bir kabuk ama biliyorsun aslında çifttir ya kabuk hani midyeyi düşündüğünde iki kabuğu vardır kapana yine bir hani o aidiyetsizlik yine hani yerleşememe yine hani o her an çıkabilme yerinden edilme gibi hissiyatla tek kabuk hepsi ee, öyle bu sergi Ankara'da değil de başka bir yerde sergilenseydi Sence nereye götürmek gerekirse? Benim gönlüm Mardin'den yana. Hmm. <gülüyor> Sebe, sebebi ne? Benim orayla bir şeyim var. Ee, bağım var. Zaten ben bu seriye işte Mayıs sonu, Haziran başı Mardin bir gittim. Hmm. Oradan bütün enerjimi aldım. Ankara'ya gittim. Denizle konuştuk. Hani E sıkıştık ve İstanbul'a döner dönmez başladım çalışmaya. Haziran başı. Yani aklımdakiler vardı ama hani yani bilmiyorum ama benim e, orayla ilgili bir bağım var böyle bir hala daha çözemedim vaktimiz var çözecek ee, Bu aşamada gelmişken Ankara'yı da gezme fırsatın oldu mu bazı yerlere uğradın mı? Tabii tabii <gülüyor> tabii, tabii ki ee, bir şeyi Cem Modern'i kaçırdım ona da bu hafta sonu gideceğim ee, 16 17'sinde e, bu arada Ankara'dayım hani gelmeyi düşünen olan arkadaşlarım varsa sürpriz yapabilir Sevil Tuna Boylü ile birlikte gidiyoruz ee, ve hani yine bir sergileri de olacağız orada kendi siyah beyaza gittim saray ile tanıştım Fulya Hanım'la tanıştım hiç daha önce gidememiştim oradan e, Kova Artspace'e gittim, oradakilerle tanıştım ve harika bir mekanmış. Torun'a gittim, işte hatta beraber gittik Torun'a, Batur'un kahvesini içtik. Orada da şu an e, İstanbul Bas'taki e, bir grup kitap oraya kurulmuş durumda... ...ve bir yıl boyunca orada olup workshoplar yapacaklar. E, yani Ankara... E, Çaktırmadan? E, ...inanılmaz geliyor, bilmiyorum yani... <gülüyor> Şu an ah ah Ahmet Oron'un da sanıyorum Hı -hı. Ankara Siyah Beyaz'da Ara Mekanlar sergisi devam ediyor. Hı -hı. 20 e, pardon, 20 Kasım'a kadar e, bu arada bunu da anımsatalım. Hı -hı. moderndeki en büyük, e, bat olarak en azından e, en büyük zahmetli sergilerden biri de sevgili Eren Eyüboğlu'nun e, ömrüne adanmış yaşamı ve işleri sergisi. Bunu da bilhassa... E, tuval severlere gerçekten öneririz e, Bunun dışında bir başka mesele daha var senin serginde dikkatimi çeken e, resmin e, kendi e, sanatçısıyla kendisi arasındaki münakaşa bazı resimler e, neredeyse seni karşılarına almış gibiler sergide yani artık biz varız sana ihtiyacımız kalmadı dercesine <Gülüyor> garip bir e, özellik duygusu içinde davranmış gibiler. Hı, Bunun, bunu da bunu özellikle duymak... yerleştirmenin de ben çok desteğinin olduğunu düşünüyorum. Yani resmin kendi kendine oluşu, varoluşu, ötekileşmesi, sanatçısından da dışarı çıkması, kendini kazanması. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunu dert eden biri misin? Bunu, bu bunu başarıyorsa bence zaten hani çok iyi bir şey. Bunun çok sevindim duyduğuma. Ee, zaten ben hani genel, genelde yaptığım işler hani ...ben bir şey düşünür yaparım... ...bir hikayesi vardır... ...ama sonra sergilendiği sırada... ...izleyicilerden... ...öyle hikayeler duyarım ki... ...böyle şok olurum ve hani... ...gerçekten o dediğini hissederim... ...hani bu iş çıkmış benden artık... ...hani kendi hikayelerini yaratmış... ...başkalarıyla hemhal olmuş... ...hani beni unutmuş gitmiş ve... ...benim açıkçası hani... ...böyle olmasından... ...çok memnunum eğer olabiliyorsa... ...bu hissiyatı veriyorsa çünkü... hani bu da bir paylaşım böyle bir paylaşım Ben bir şey ortaya atıyorum Hani O topa karşılık geliyor demek oluyor Bu çok hoş çok güzel çok sevindim Sevgili Eda Eda Gecikmez bu hafta bizimle birlikteydi 94.9 Açık Radyo'da Yol Geçen Programı'nda beraber olduk Kulak misafiri olduğunuz için Kafanızı şişirdiğimiz için Hepinize çok teşekkür ediyoruz Tekrar ediyoruz Eda'nın Ankara'daki Galeri Nevde Sergisi 9 Aralık'a kadar devam 8 Aralık, 8 Aralık oldu 8 Aralık'a kadar <gülüyor> pardon devam ediyor <gülüyor> Unutmayınız Hepinize iyi haftalar Destekçimize ve Teknik Masada Feryal'e Gönülden teşekkürler Teşekkürler Yol Geçer Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar: Evrim Altu ve Rahmi Ödül.